Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Hepinize kucaklar dolusu dualar, hayır temennilerim, selamlar, sevgiler, saygılar. Telefonla bazıımız Hamburg'dan oluyor. Bugünkü hadisi şeriflerin birincisi, merhamet, acıma, şefkat üzerine konusu o. Allahu Teala Hazretleri, Rabbimiz, Mevlamız, Yaradanımız, Erhamu'r rahimin. Merhametlerin en merhametlisi. Ve lehül Esmaul hüsnâ. En güzel sıfatlar Rabb'ımızındır. Kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Her türlü e, nakisadan, noksanlıktan, eksiklikten, kusurdan münezzehtir, yücedir. Eee, ve ulu sahibidir. Rabbimiz onun sıfatları en güzel sıfatlar olduğu için e, herkesin de o sıfatları iyice öğrenmesi, ona göre kendisine çekidüzen vermesi lazım. Onlardan bir nebze edinmeye, onlara sahip olmaya çalışması lazım. Bu merhamet, acıma, şefkat, sevme, efendim, sevip de acıma, iyiliğini istemek, kötü durumunu görünce üzülme duygusu çok yüksek bir duygudur, çok önemli bir duygudur efendim, dinimizde yeri çok büyük olan bir duygudur. Efendim, e, merhamet etmezse bir insan, merhametsizse, katı ise, duygusuzsa, efendim, merhamet edilecek durumda olan, acınacak durumda olan kimselere merhamet etmiyorsa, Allah da ona merhamet etmez. Men la yerham, la yurham. Merhamet etmeyen merhamet bulamaz. Merhamete mazhar olamaz. E, tabi bu e, müminin Umumi evsafı arasında çok önemli bir yer tutuyor. Acıma duygusu severek, herkesin iyiliğini isteyerek, efendim kötü durumda olanların o durumdan kurtulmasını temenni ederek, efendim, şefkat, sevgi, efendim, acıma göstermek önemli bir duygu. Tabi bunun herkese yönelik olması lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Hureyre radiyallahu anhan bize rivayet eylediğine göre buyurmuş ki vellezi nefsi bi'edih la yedhulul cennete illa rahimun kalu kulluna rahimun alellâ hattâ yarhamel âmme sadaka Rasulullah. bu hadis-i şerifte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir nefse açıkladığı merhamet duygusunu anlatıyor. Buyuruyor ki vellezi nefsi bi'edih. Şu canım şu nefsim şu hayatım e, elinde olan Yaradana, Allah'a, alemlerin Rabb'ına yemin olsun ki. Niye insanın canı Peygamber Efendimiz'in de canın, nefsi onun elinde. Yani dilerse yaşatır, dilerse hayatına son verir. Ölmesini murad ederse öldürür, yaşamasını murad ederse hayat verir. Dilediğini diriltir, dilediğini öldürür. Vallah, yuhi ve ümit. Belli bir yediği. Şu nefsim. Buradaki nefisten maksat nefsi emmare değil yani varlığım, kendim, canım, vücudum, şu canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki diyor Peygamber Efendimiz. Yani vallahi dese düz bir şey olacak, Efendim, yemin olacak. Öyle demiyor. Vellezih nefsi bi'edihi şu canımın elinde olduğunu bildiğim Rabbim, Yaradanıma yemin olsun ki diye böyle bir yeminle başlıyor. Tabi bu çok önemli bir söz Yemin etmek çok önemli bir hareket. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yemini çok önemli bir şey söyleyeceğini gösterir. Ve e, hayatını ortaya koyarak e, ettiği bir yemin. Yani bak ben biliyorum ki beni yaşatan Allah, e, vefatım geldiği zaman da öldürecek olan Allah, onun huzuruna gideceğini bilen, hesaba çekileceğini bilen bir insan olarak söylüyorum gibi manalar da anlayabiliriz. Bu büyük yeminin arkasından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki La yedhulul cennete illa rahimun Cennete ancak merhametli kişi girecek. Merhameti olmayan girmeyecek. Ancak merhametli olan rahim olan, rahmet sahibi, şefkat sahibi, acıma duygusuna sahip kişi. efendim. de tabi burada rahim sıfatı müşebbehedir, Hatta mubalevayı ismi faiz hirasıdır. yani biraz da acıma duygusu fazlaca olacak az değil böyle bir bir lokma azıcık Efendim şöyle bir göstermelik Efendim numunelik miktar değil yani Müslüman bayağı merhametli olması lazım gözü yaşlı olması lazım sevmesi lazım insanların mahlukları herkese acıması lazım Müslümanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gözü yaşlıydı. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin gözü yaşlıydı. Bahadır Ömerül Faruk Efendimizin gözü yaşlıydı. Gözlerinden akan yaşlardan yanaklarında izler kalırdı. İzler kalmıştı. Çok ağlamalarıyla çok göz yaşlı dökmeleriyle tanınmış kimselerdi. Ama bunlar sadece böyle efendim bir şeyden dolayı efendim bir ...hani bir yere acıdığından dolayı... ...bir ağrıdan sızdan dolayı ağr ağlama değil... ...ayet-i kerimenin... ...kendisine ifade ettiği manadan dolayı... ...karşılaştığı... ...muazzam bir ilahi... ...ibretli, hikmetli olaydan dolayı... ...efendim tefekkür edip tefekküründen hasıl olan... ...efendim sonuçtan... E, ...kıssadan çıkan hisseden dolayı... ...efendim böyle... ...çeşitli sebeplerden... ...duygusal, derin duygulu insanlar oldukları için... Çok ağlarlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bazen Kur'an-ı Kerim okuturdu başkalarına. Dinlerken gözyaşlarını dökerdi. inci gibi gözyaşlarını dökerdi. Ebu Bekse Sıddık Efendimiz e, evinin avlusunda ibadet edip ağlarken mahallenin insanları toplanır da ona avlunun dışından bakarlardı. Bu niye ağlıyor, nasıl ağlıyor, nasıl bir insan diye e, hayretle, merakla bakar, ağlarlardı. Yani rahim sıfatını kesfedecek kadar merhametli olması lazım. Rahim olanlar cennete gelecek. Şimdi tabii mesela İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri şöyle tavsih buyuruyor. İnne İbrahimelle Evvahun Halim. İbrahim çok ahvah eden, çok halimselim, selim, çok gözü yaşlı bir kimseydi diye net ediyor. İbrahim Aleyhisselam gözü yaşlı, merhametli insandı. Peygamber Efendimiz gözü yaşlı, duygulu, merhametli insandı efendim Yakup aleyhisselam Yusuf'u için ağladı, gözyaşlı bir insandı. Yani e, iman insanı e, rikkatli, merhametli, şefkatli yapıyor, sevgili yapıyor. Başka insanlara acıyor. Yani şu Yasin suresinde düşünün ki o mübareğe cennetlik olduğu bildirilip de Allah tarafından Habib-i kendisine kendisini öldüren insanlara cennet. hadi gir kulum cennete diye şey yapılırken Efendim kendisine hitabı ilahiyle iltifat olunurken bile ne diyor kavmini düşünüp leyt kavmi ya lemone rabbi ve cealani minel mukremin ah kavmim keşke benim haklı olduğumu söylediklerimin doğru olduğunu bilselerdi efendim beni Rabbim affı mağfiret ettiğini bilselerdi yani o mürsellerin söylediği efendim ilahi hakikatlerin gerçek olduğunu bilselerdi keşke öyle cinayet işlemeselerdi diye ahirette bile onlara acıdığını anlıyoruz bu ayeti gelmeden. Demek ki aziz ve sevgili kardeşlerim çok merhametli olacak Müslüman. Efendim hem de suç işleyenlere karşı bile, efendim günah işleyenlere karşı bile ah keşke işlemeselerdi. Ah keşke günahın e, ne kadar kötü olduğunu anlasalardı. Keşke haksızlık etmeselerdi. Keşke zulüm yapmasalardı da akıbetleri fena olacak, cehenneme düşecekler, cayır cayır yanacaklar, keşke yanmasalardı filan diye yani onlara bile acıyacak, günahkarlara bile acıyacak, günahtan dönmelerini isteyecek. Şimdi Peygamber Efendimiz böyle yemin ederek cennete ancak çok merhametli insanların merhamet duygusu içine iyice yerleşmiş, şefkatli merhametli, rütkatli insanların gireceğini söyleyince, dediler ki, ya Resulallah hepimiz merhametliyiz. Hepimiz sizin bu söylediğiniz, buyurduğunuz güzel duyguya sahibiz, Hepimiz merhametliyiz. Peygamber Efendimiz itiraz buyurdu. Onlara dedi ki: "Kale buyurdu ki: "La. Hatta yerhamel amne." Yani merhamet öyle azıcık bir merhametle olmaz efendim. Çocuk düşmüş, ah yavrum diyor, acıyor. Bilmem atın efendim yükü fazla gelmiş, devenin yükü fazla gelmiş, burnundan soluyor, acıyor filan. Hatta yerhamel amne Böyle azıcık bir şey değil, herkese acıyacak. Yani topluca, umuma, amme, umum. Herkes yani genel olarak tüm toplum, tüm insanlar, hepsine acıyacak. Yani ayırım yapmaksızın, ayırım yapmadan ve topluca herkesin iyiliğini isteyecek. Herkesin iyiliğini istemedikçe, efendim o zaman e, rahim sayılmaz. Demek ki Topluma karşı merhameti olması lazım. Bir Müslümanın herkesin iyiliğini istemesi lazım. Fakat burada bir noktaya ben başka zaman konuşmalarımda da yazılarımda da bu hususu açıklama çalıştım daima. Şimdi bu güzel hadisi şerifleri dinleyen kimseler e, ve tabii Yunus Emre'yi, Mevlana Hazretleri'ni, onların aşktan, sevgiden, şerpten bahseden sözlerini duyan kimseler Diyorlar ki İslam sevgi dini, şefkat dini, rikkat dini, hassaslık dini. İyi güzel peki e, yani doğru yanlış değil ama bir de dünyada azılı, azılı kötüler var, azılı zalimler var, azılı katiller var. Yani ne kadar söylesen gülüp geçiyor. Efendim sen ayet okuyorsun Allah Celle Celaluhu böyle buyurdu, şöyle buyurdu diye ayet okuyorsun. İmansız olduğu için senin imanla dolu sözlerini kabul etmiyor. Hani böyle bir eski devirde e, inanmayan dehri dillerde o zaman insanları öyle inanmayan, inançsız ateist kimselere efendim öyle bir kimseye mollanın birisi böyle Gal Allahu Teala, Gal Allahu Teala, Allahu Teala hazretleri şöyle buyurdu, böyle buyurdu diye Kur'an'dan ayetler getirip ikna etmeye çalışırken o da e, böyle kendisinin ...bölgesine ait Şiveli demiş ki... ...cevabında... ...men demiş özünü inkar ediyem... ...sen bana sözünü dirsen... ...yani ben Allah'ın kendisini kabul etmiyorum... ...ateistim, efendim... ...onun varlığını anlayamamışım, kalın kafalıyım... ...sen Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyorsun... ...demek ki öyle insanlar var ki... ...ne söylesen tesir etmiyor... ...bilimsel gerçekleri söylüyorsun... ...ayetleri söylüyorsun... ...Avrupa'da böyle diyorlar... ...Amerika'da işte ilim ilerlemiş şöyle bir şey bulunmuş, bu Kur'an-ı Kerim'e efendim falanca Amerikan senatörü inanmış, Müslüman olmuş, filanca ilim adamı Müslüman olmuş, yumuşamıyor kalbi ve yumuşasın, yumuşamasın. Neyse o kendisi ait kişisel, özel bir durum. Tamam, inançsız olduğu için, kafir olduğundan ne olacaksa olacak. Ama onunla da kalmıyor bir de yani kendi özel halinde kalmıyor inançsızlığı başkalarına zulmü, haksızlığı, cevri, cefası devam ediyor. Öldürüyor, vuruyor, kırıyor, üzüyor. Haksızlığı yapıyor, hırsızlığı yapıyor, ağırsızlığı, yüzsüzlüğü yapıyor. Şimdi o zaman ne olacak? Yani tamam Müslümanlık merhamet dini, şefkat dini, refet e, dini, yumuşaklık, ünsiyet dini, sevgi dini, saygı dini, hoşgörü dini ama peki kötüye de hoşgörü var mı yani? Mesela Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında hırsıza müsamaha ka var mı yani kanunda? Bilmem katile merhamet var mı? Efendim veyahut efendim dolandırıcıyı koruma var mı? Olmaz hiçbir yerde olmaz. Neden? E, haksızlık suç kötüdür. O sevilmez. Ama haksızlık suçu işleyen kişi belki ıslah olabilir. O kötülük yapmaya devam ederse sonu ya hapis olacak ya dar olacak ya da teneşir patlayacak efendim yıkılıp gidecek hani böyle eski bir zalim insana dediği gibi şairin ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kubur ee, ahirette çekecek ahirette işte durumu çok kötü olacak ama, ama biz onun dünyada kötülük yapmasına müsaade edemeyiz ki yani bu gene merhamet duygusu aykılı bir şey bırakın kötü kötülüğünü yapsın olmaz öteki insanlara kötülük yapıp dururken bir zalimin kötülük yapmasına müsaade etmek merhametsizliktir. Hoşgörüsüzlüktür bu. Yani bu yanlış bir şeydir. Onun için güzel ahlak, yeri geldiği zaman iyi işleri yapmak, yeri geldiği zaman efendim suçluyu da affetmek, bağışlamak, hoş görmek, çocuğu da efendim bir daha yapma bakayım filan demek ama temerrüt varsa, inat varsa, ısrar varsa, uslanmazlık varsa onu da efendim durdurmak kötülüğün kaynağını kurutmak, Kötülüğü de yaptırmamak var. O da önemli. Şimdi bazıları bunu anlayamıyor. Bu şarttır. Dünyanın her yerinde, her zamanda gerekmiştir. Onun için suç olduğu yerde ceza vardır. Cezayı hak eden cezayı yer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kim suç işlemişse onun cezası verilmelidir. Aciz, naçiz halktan vasıfsız efendim Sıradan insanlardan birisi suç işlediği zaman ona kanunları uygulayıp da eşraftan, ayağından efendim yüksek tabakadan bir insan bir suç işlediği zaman onu kıvırttırmak, cezayı ona vermemek, hoş görmek, atlatmak, kayırmak, kollamak veya korkmak olmaz. Ona da ceza verecek. O hususta merhametliliğiniz tutmasın. Ee, efendim Ve efendim Allah'ın verdiği cezada, onu uygulamada merhamet etmeyin çünkü merhametten maraz olur o zaman suça teşvik olur kötülük yapanlar çoğalır kötülük yapma arzusu çoğalır kötülük yapmaktan korku kalmaz demek ki İslam'ı iyi anlamak lazım suçlu suçlu kurtarılma çalışılır ama suç sevilmez kötü her zaman kötüdür kötünün engellenmesine çalışacak insan topluma karşı büyük sorumluluğu vardır İslam'da. Efendim, ammeye merhamet edecek. Yani umuma, yani halkın topuna, yani toplumun hepsine merhamet edecek insan. Topluma zarar verecek şeyleri engellemeye de gayret edecek. İslam toplum dinidir. Toplumu koruma dinidir. Hem kişiyi koruyor, hem toplumu koruyor, hem de ikisinin arasında bir denge kuruyor. Kapitalizm efendim kişiyi korumuştur, kişiye çok serbestlik vermiştir. Efendim patronun işi ezmesine yol açmıştır. Sosyalizm, komünizm topluma önem vermiştir, kişinin haklarını küçümsemiştir, önemsememiştir. Efendim toplumun lehine kişiye zulmetmiş, hürriyetlerini gasp etmiştir. Dengesiz e, olmuştur. Yani bu rejimler insanın e, bu idareler insanın mutlu bir yaşam sürmesini sağlayamamıştır. İnsana ve Topluma, kişiye ve topluluğa hakları ölçülü şekilde verip ne onu ezdiren ne ötekisini bozduran en güzel sistem, en güzel mizan İslam'dır. Onun için İslam'ın e, şeyini güzel anlamak lazım. Bu kadar ölçülü, bu kadar olgun, bu kadar dengeli olduğunu çok güzel anlamak lazım. Bir insan topluma merhamet edecek. Topluma, herkese merhamet edecek, suçluya da. Merhamet edebilir, suçluyu suçtan kurtarmak için çalışabilir. Çünkü Peygamber Efendimiz çok meşhurdur ki bir seferinde buyurdu ki Müslüman kardeşiniz zalim de olsa yardımcı olun, ona zalim de olsa yardımcı olun, mazlum da olsa yardımcı olun dediler ki ya Resulallah Mazlum olduğu zaman hani bir sonra zulmediyor, gidelim yardımına koşalım, zülme uğramasın, zulümden kurtulsun. Ama zalime nasıl yardım edebiliriz? Yani bu ne demek? O zaman peygamber efendimiz buyurdu ki zalimi zulmünden alıkayarsanız, zulmü yaptıramaz duruma getirirseniz, zulmü yapmasını engellerseniz o da ona yardımdır. Çünkü zulmü yapmadığı zaman ceza çekmeyecek, mahvolmayacak, kahrolmayacak, toplumda zarara uğramayacak. Demek ki e, zalime yardım zulmü yapmamasını sağlamak. Mazluma yardım zulme uğradığı zaman indadına koşmak. Bu çok önemli. İşte İslam'ı böyle doğru anlamak lazım. İslam'ın tek tarafını anlayıp, İslam merhamet değildir deyip kulağının üstüne yatıp mazlumların feryadını duymamak da insanlık değil. Burada televizyonun karşısına geçiyorum, efendim, Türk televizyon kanallarını izliyorum. Efendim, İsrail'de efendim hudutları kapatmışlar, iş yerine gidemiyor, ticaret yok, pazarlar boş, halk sefil, ailesinde 18 ferdi olan bir manav. ...gösteriyor, işte aç kalmışlar, karpuz yiyorlar, kab e, kabuklarını kemiriyorlar, çekirdeklerini topluyorlar, atmıyorlar. E şimdi e, bu insanların suçunu Buraları onların da İsrailler geldi, modern e, imkanlarla, çağdaş imkanlarla, donanımlarla buraları işgal ettiler. Ondan sonra da çalışma fırsatı vermiyor, zulmediyor, efendim bilmem işkence ediyor, vuruyor, kırıyor... Yani güç kullanıyor. Ee, acımak lazım. Bu haksızlığı durdurmak lazım, efendim yardıma koşması lazım. İşte merhamet bu. Efendim işte onun arkasında Amerika var, o zaman susalım. Ee, olmaz. Yani kimin arkasında kim olursa olsun, yani Amerika'da da aklı başında, efendim vicdanı olan, dindar olan insanlar var. Yani zulüm her yerde ee, hoş olmayan bir şey. Efendim onu sevmeyen insanlar var. Herkesin zalime zulmü yaptırmamaya çalışması lazım. O halde Müslüman'ın da kulağının üstüne yatması efendim doğru değildir. İlgilenmemesi doğru değildir. ilgilenecek engelleyecek. Şimdi bu konuda bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden. Bu Ebu Nuaym el-İsfahani Abdurrahman isimli e, sahabiden rivayet etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Veldeki nefsi biyedi. Le yahrujenne min ümmeti min kuburihim kü suratil kradeti ve lanazir. <gülüyor> Bi midahnetihim fil maasi ve kafihim anin nehi ve him yasadigi uun. Bu hadis şerif çok önemli Evet demin e, başladığımız konudaki Müslümanların görevleri topluma karşı görevleri, mazluma karşı görevleri, zalimin karşısına çıkması e, konusunda ki sözlerimin bir e, destekçisi oluyor bu hadis şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Velezi nefsi yediği Nefsim, canım." kudreti elinde olan Yaradana, Allah'a, Rabbul Alemine yemin olsun ki, gene mühim bir şey söyleyeceğini bu yeminden hemen anlıyoruz, pür dikkat dinliyoruz. Le yahru muhakkak ve muhakkak çıkacaklar. Min ümmeti, ümmetimden bazı kimseler çıkacaklar. Nereden çıkacaklar? Min kuburihim, gömüldükleri kabirlerinden çıkacaklar. Tabi kabirden insanlar gömüldükten sonra ne zaman çıkacaklar? Kıyamet koptuktan sonra, sura üfürdükten sonra efendim ee, mahşer yerine gidecekleri zaman İsrail aleyhisselam sura üfürünce herkes kabrinden kalkacak. Velbaşü badel mevti hakkın. Öldükten sonra dirilmek haktır. Ahiret haktır. Mahşer günü haktır. Mahkeme-i kübra haktır. Gidecekler. Kalkacaklar. İşte o zaman ümmetimden bazı kimseler Çıkacaklar muhakkak ve muhakkak çıkacaklar kabirden. Herkes çıkacak. Çıkmak e, için yemin edilmiyor. Fi suretil kredeti vel hanazir Krede, maymunlar demek. Hanâzîr <gülüyor> de hınzırlar demek. Yani maymunların ve domuzların görünüşünde, suretinde, şeklinde kabirlerinden kalkacak ümmetimden bazı kimseler. Yani mahşer günü kıyamet koptuğu zaman, herkes kabirden kalkıp mahşe yerine gidip toplanacağı zaman, kabire insan olarak gömülmüştü. iki ayağı vardı, koluları, iki kolu vardı, başı vardı. İnsanlar arasında yaşadığı zamanki şekli belliydi. İnsan gibiydi dış görünüşü. Ama kabirden kalkacakları zaman kimisi maymun şeklinde kalkacak. Maymunların şeklinde. Kimisi de Kanazir, hızırların suresinde yani domuzların şeklinde kalkacak. Tabi Allahu Teala Hazretleri bazı kullarını cezalandırmak için bu şekilleri verecek ahirette. Hatta bazı ayet-kelimelerde eski ümmetlerden bazı suçluların dünyadayken bile bu hale yani maymun şekline, domuz şekline döndürüldüğü rivayet ediliyor. Bazı ayet-i kerimeler var bu hususta. Efendim, şimdi kabirlerinden, ümmetinden bazı kimseler maymunlar ve domuzlar şeklinde çıkacaklar. Bu bir ceza. İnsan olma vasfını kaybetmiş olarak insan suretinde değil, insanlıktan artık tarz edilmiş bir şekilde. Maymun suretinde, domuz suretinde kabirinden kalkacak. Ne kadar korkunç bir ceza. Neden بِي him فِي الْمَاسِيِ Maasi masi, masiyetler, isyanlar, günahlar Allah emretmiş. Kul ona isyan etmiş, emrini tutmamış, emrine aykırı olarak e, günahı işlemiş. Ona maasiyet derler, çoğulu maasi geliyor. Ama kelime kök olarak isyan kökünden geliyor, Allah'a isyan. İnsan günah işlediği zaman kime isyan etmiş oluyor? Allah'a isyan etmiş oluyor. Neden? Neden? Allah yapmayın demiş, yapıyor da ondan. Veyahut yapın dedi güzel bir şeyi yapmıyor da o da insan. Komutan e, kalk, hücum et demiş, asker yatıyor. İsyan. Komutan efendim dur demiş, gitme demiş, kalkmış gitmiş. İsyan. Yani onun gibi. Şimdi bi müdahenetihim filme asi. İsyanlarda Allah'a karşı isyan olan günahlarda efendim böyle yağcılık çekmesinden yumuşak davranmasından efendim böyle günah işleyenlere karşı da efendim hoş bir tutum içinde olmasından dolayı müdahale kelimesi böyle yaltaklanmak yağcılık yapmak aslında düğün şey demek yağ demek yağlamak yağ, yani Türkçe'de de kullanılıyor bu birisi birisine böyle dal kavukluk yapıyorsa yağcılık yapıyor derler bir müdahale edeyim film Asi. isyanlarda günahlarda müdahale ettikleri için. Yani isyan eden kimseyi ayıplamıyor. Efendim yaptığın doğru değil demiyor. Yağcılık yapıyor. Alkış tutuyor, hoş görüyor, yüzüne gülüyor. Olmaz. Günahkara iltifat günahkara tebessüm, suç işleyeni alkışlamak, kötü yolda gideni yanlış iş yapanı desteklemek olmaz. Heh. Öyle olursa ne olur? Günahlara müdahale ettikleri için yani efendim, yağcılık ettiklerinden efendim, ee, alkış tuttuklarından, dalgavukluk yaptıklarından domuz ve hınzır suretinde bahsede olacaklar. Ve keffihim anin nehiye verim yasadı'ın güçleri yettiği halde günahı engellemekten geri durdukları için. Aslında adamın itibarı var. Aslında adamın sözü dinlenebilir. Aslında söylese, hatırını ortaya koysa veya efendim sert bir şekilde yanlış olduğunu söylese, suçlu o günahı işlemeyecek ama yapabileceği halde bu engellemeyi yapmadığından dolayı ve günah işleyenlere karşı da dalkavukça, günah ederek, yağcılık yaparak efendim hoş bir şey efendim, tavır takındığından dolayı Maymun ve domuz suretinde efendim şey yapacaklar e, öyle kalkacaklar diye bildiriliyor. Bu cezanın başlangıcı. Tabi ahirette de niye yapmaları gereken görevi yapmadılar diye onun hesabı sorulacak. Bir başka hadisi şerifi e, naklediğim bu konuda birisi kabire konulduğu zaman derhal kabirdeki azap melekleri ona azap etmeye başlayacaklar başına bir ateşten topuz vuracaklar o vurlukları ateşten topuzdan dolayı kabirin içi duman ve ateşle olacak o da çok canı yandığı için feryadı fidan içinde. bir taraftan da ben müslümanım beni niye azaplandırıyorsunuz kafir değilim efendim niye bana böyle bu e, kabir azabını yapıyorsunuz diye azap meleklerine kendini anlatmaya çalıştığı sırada melekler diyecek ki sen dünyadayken falanca gün falanca mevkide zalimler, müşrikler, kafirler birisine zulüm yapıyordu. Onların yanından geçtiğin zaman o zulmü engellemedin. O zulmü durdurmadın. O mazlumu kurtarmadın. O zalimlere engel olmadın. Bu ceza tabir de bundan diye. Efendim devam edecekler azaba. Şimdi Peygamber Efendimizin bildirdiğinden anladığımıza göre böyle dünyadayken zalimin karşısına çıkmayan haksızlığı engellemeye çalışmayan bir insanın demek ki kabire konulduğu zaman azabı başlıyor. Manevi cezası, azabı. Ondan sonra da kabirden kalkarken maymun ve domuz suretinde mahşer yerine gidecek. Ondan sonra da mahkeme-i kübrada muhakeme edilip cezası neyse o cezaya çarptırılacak. E, ceza böyle devam ediyor. Tabi bir de işin şey tarafı var. Yani topluma olan tarafı var. Yani insanlar topluma karşı vazifelerini yapmayınca, efendim zalimin karşısına dikilmeyince, haksızlığa karşı durmayınca, efendim haklıyı desteklemeyince, o zaman toplumun düzeni bozulur. Böyle toplumlar felakete uğrarlar. dünyevi bakımdan da felakete uğrarlar, yıkılırlar. Bu hususu da bir hadis şerifi okuyarak sözümü e, tamamlamak istiyorum. Üç hadis olmuş olsun diye. Bu sonuncu hadis-i şerif Hüceyfe Hazretlerinden Tirmizi tarafından rivayet edilmiş Hasan diye de tavsip etmiş. Yani iyi bir rivayet. Efendim güzel bir rivayet. Peygamber Efendimiz yine o benim demin iki hadis-i şerifte izah ettiğim şekilde yeminle başlamış. Vellezi nefsi bi'edihi Canım, nefsim kudreti elinde olan yaradana Allah'a yemin olsun ki alemlerin Rabbına yemin olsun ki le ne bil ma'ruf ten la tenha münker ya emri marufu muhakkak yaparsınız nehi i münkeri mutlaka icra edersiniz ev le <gülüyor> Allahu en yebasa aleyküm ikaden min indihî sümme du anhu fe la bu leküm Allah'ın size emrettiği bu farz vazifeyi yerine getirirseniz getirirsiniz ya da getirmezseniz Allahu Teala hazretleri böyle bir şey yaptığınız zaman çok kuvvetle muhtemel ki başınıza bir ikap, bir azap, bir ceza efendim gönderir. gönderir Göndermesi aşağı yukarı efendim tahakkuk eder. Başınıza Allah bir ceza gönderir. Nereden? Min indihi, Kendi tarafından. Yani insanın başına dünyadayken bir toplumun başına bir felaket geliyor. Diyelim ki efendim zelzele, sel veya Efendim bilmem yangın veya kıtlık veya efendim bilmem e, sari efendim hastalık veya efendim bilmem fakr zaruret veya düşman istilası veya efendim çeşit çeşit e, türlü türlü azaplar. Tabi e, Allah-u Teala hazretlerinin azapları çeşitlidir. Kimisinin başına yıldırımlar yağdırmıştır, kimisini efendim şiddetli esen kasırgalarla helak etmiştir. Kimisini denize gark etmiştir firavun gibi. Şahsi ve toplu bedaalar, cezalar çeşit çeşit Allah'ın azapları ikapları vardır. Azap melekleri vardır. Cezayı gönderir topluma ikab, ikaben min indihi. İkab şey demek, yani takibat sonunda verilen ceza demek. Efendim, yapılan bir suçtan dolayı kişiye verilen ceza demek. Emr-i maruf, nef-i yapmazsanız Allah kendi yanındaki türlü türlü azaplardan bir azabı aşağı yukarı size göndereceği kesinleşecektir. O zaman sünmele anhu. şimdi sonra siz dua edersiniz anhu yani bu gelen bela kalksın diye. Ya Rabbi bu böyle bir bela geldi aman bizi koru, bizi kurtar. Bu felaketi başımızdan defet ya Rabbi. Aman ya Rabbi dersiniz. Allah duaları kabul edicidir. Aslında mücbitt-i Ama dua edersiniz. Efendim, felâyesteceği buleküm sizin duanıza icabet etmez. Neden? Cezalı durumdasınız. Şu anda duanızın kabul etme durumu yok. Cezaya uğramışsınız. Allah'ın cezası bu. Allah gönderdi o cezayı. O cezayı hak ettiğiniz için o anda dua edersiniz de duanız kabul et olmaz. Allah duanızı kabul etmez, duanıza icabet etmez buyuruyor. Al ki ekader Rab Aslında duaları Allah kabul edicidir. Ama bu durumda olanları etmeyeceğini efendim bildiriyor. Çünkü cezayı hak etmiş. Cezayı gönderen kendisi. Az ve sevgili kardeşlerim, bu hadis-i şerifler bitti. Kısa bir yorumumla sohbetimi tamamlamak istiyorum. İslam aleminin durumuna bakıyorum. İslam düşmanları var. Talip boyunca da olmuş her zaman Kur'an'ın düşmanı. Efendim İslam'ın düşmanı İmanın düşmanı, doğruluğun düşmanı, Allah'ın düşmanı efendim insanlar olmuş her devirde. Allah'ın efendim yarattığı mahluklar çeşit çeşit. Hatta şeytan var efendim o da işte Müslümanı doğru yoldan aldatmaya çalışıyor. Hepsi Allah'ın hikmeti. İslam düşmanları İslam için tuzaklar kuruyor ve efendim İslam'ın aleyhine çalışıyor olabilir. Tamam onların vazifesi o. Ateşin vazifesi yakmak. Efendim her varlığın, her yaratığın, her maddenin özellikleri var, vazifeleri var. Ateş yakar, su boar. Ama şimdi Müslümanların Allah'ın emirlerinden ne kadar uzak olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i nasıl efendim çiğnediklerini, Allah'ın e, haramlarının nasıl irtikab ettiklerini çevremizde görüyoruz. Bakın kendi çevrenizi efendim. Şöyle bir mümin gözüyle inceleyin. Kendi ailenize bakın, kendi çoluk çocuğunuza bakın, kendinize bakın. Allah'ın emirlerine hayatınız, davranışlarınız, yaşantınız, efendim, yaptığınız işler ne kadar uygun? Onları bir ölçün, İslam terazisine koyun, İslam'ın tartısıyla bir tartın. Efendim Allah'ın yasaklarından kaçınıyor musunuz? Emirlerini tutuyor musunuz? Haramlara bulaşmış mısınız, bulaşmamış mısınız? Allah'ın sevaplı, mübarek e, işlerini, ibadetlerini yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Yani büyük ölçüde yapılmıyor. Şimdi ben mesela 3 hafta önce, 2 hafta önce Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'deydim. E, oradaki insanları, efendim, oradaki ibadetleri görüyoruz. Orada tabi Kur'an-ı Kerim daha çok okunuyor. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine daha çok uyacağız diye insanlar özel bir ihtimam gösteriyorlar. Görüyorsunuz yani indar insanların yığıldığı efendim geldiği güzel efendim ibadetler yaptıkları, gözyaşlarıyla tavaf ettikleri efendim e, peygamber efendimizin mescidini ziyaret ettikleri e, tatlı tatlı ibadet ettikleri yerler halis muhdis, böyle Allah'ın rızası uygun İslam bu. E bir de ülkelerimize bakın. Bizim işte e, efendim Türkiye'miz olsun, Mısır olsun efendim Hindistan, Pakistan bilmez ya herhangi bir İslam ülkesine alın. Orada İslami yaşantının Kur'an'a ve efendim dinimizin e, ahkamına ne derece uygun olduğuna bir bakın. Uyulmuyor. Peki. Uyulmuyor. Yani namaz kılan az, haram yemeyen az, doğru düzgün, güzel ahlaklı, olgun, tam hakiki Müslüman olan az. Peki ne olur? O zaman toplum bir cezaya uğrar. Emri maruf yapılmıyor, nehi münker yapılmıyor. Zulüm efendim boyu aşmış zalimler efendim zulmünü icra ediyor. Mazlumların yardımına koşulmuyor. Efendim haksızlıkların karşısında dur denilmiyor. Emri maruf yok, nehi münker yok ne olur? O zaman bir Allah'ın cezası gelir. Dua da edilse o ceza kalkmaz. Sevgili kardeşlerim, çare nedir? Yani bunu tabii merhametli olmak gerektiği için Söylemek durumundayız. Herkese merhamet ediyoruz. Ee, herkesin imana gelmesi lazım. Herkesin Müslüman olması lazım. Çünkü Allah'ın teklifi insanlara, yarattığı insanlara Allah'ın teklifi Müslüman ol. Ben İslam'dan başka bir e, yaşam tarzını sevmiyorum. Kabul etmiyorum. Peygamber gönderdim. Emirlerimi, yasaklarımı bildirdim. Ona uyun diyor. Kısaca böyle dobra dobra efendim şey manası bu. Ee, Allahu Teala Hazretleri ben sizin yalan söylemeyen, haksızlık yapmayan, kimsenin haksız yere malını almayan, çalmayan, çırpmayan, aldatmayan, kandırmayan, tatlı dilli, merhametli, güleç yüzlü, sevimli efendim böyle herkese iyilik yapan insanlar olmanızı istiyorum demiş oluyor. Kimse de onu dinlemiyor. Yani dinlemeyen bir çağa gelmişiz dinlendiği çağlar geçmiş, dinlenmedik bir çağa gelmiş. O zaman tabi, e, acaba diyorum, İslam aleminin her yerindeki bu üzücü olaylar, nereye baksak böyle kan, savaş, baskı, efendim, Cezayir'de bilmem şu kadar insan öldürüldü, bu kadar insanın boynu kesildi. Yazık değil mi bu? Yani Cezayir'de öldü, öldüren ve ölenler iki tarafta Cezayir halkı. Efendim, bilmem işte Orta Doğu'daki olaylar, efendim bilmem e, bizim sınırlarımızın çevresinde olan olaylar, bunların hepsi tabii bir e, Allah'ın cezası olabilir diye korkuyorum. Aziz ve sevgili kardeşlerim, çare olarak da hepimizin Kur'an-ı Kerim'e sarılmamızı, sarılmayanlara da emir maruf nehi münker yaparak doğruları öğretmemizi, efendim. E, Çare olarak Peygamber Efendimiz söylüyor. Ben de naklediyorum. Şimdi herkes etrafındaki eşine, dostuna, akrabasına, yakınlarına, sevdiklerine İslam'ı anlatacak, tebliğ edecek. Sahabe gibi olacak. Kur'an-ı Kerim'in ehli olacak, bilecek. Kur'an-ı Kerim'i öğretecek. Bilmeyene, yanlış bilene doğruyu öğretecek. Emr-i maruh, münker yapacak ki bu bela kalksın, İslam alemi ile ilgilenecek, Müslümanlarla ilgilenecek, zalimlerin zulmünü engellemenin yollarını düşünecek, mazluma yardımın çarelerini düşünecek, ona iyilik yapacak, ötekisine de iyilik yapacak zulmünü engelleyerek. Böylece cezadan kurtulacak. allah Teala Hazretleri hepimize görevlerimizi güzel yapmayı, sonuç itibariyle sevdiği, razı olduğu kul durumuna Gerişmeyi nasip etsin. Sevmediği, razı olmadığı, kızdığı kul olmaktan cümlemizi Allah korusun. Hafazan Allah'u ve İyâküm derler. E, Arapça cümlesi bu. Allah bizi de siz de böyle bir duruma, böyle bir akıbete düşer olmaktan korusun. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar ile deylesin. Cumanız olsun. Bizleri duadan unutmayın. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berkâdül.